ve ilebtela irahimu rabbuhu bikelimatin fa'atnahum qala imama la el Allah Resulü aleyhisselam Gözlerimizin, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanacak şeyleri görmesi noktasında kalbimizin, ellerimizin, diğer bütün organlarımızın, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil edecek şekle nasıl gelebilir, bu noktada ruhumuza şekil veren bir hamurkardır. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْهِكْمَةِ Kitabı, hikmeti öğreten bir hamurkardır. Gönderiliş gayesini ifade buyururken, اِنَّ اللّٰهَ بَعْثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا Rabbim beni kolaylaştıran bir öğretmen olarak göndermiştir. Benim vazifem insanları zora sokmak, onların ayağını kaydırmak değil, ruhlarını kavramak, onların bedenlerini, maddi ve manevi yapılarını, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilecek bir şekilde yeniden teşkil etmek, insana şekil vermek. Kur'an-ı Hakim'in öğrettikleri çerçevesinde bunları yapan bir öğretmen olarak Allah Resulü'nü görüyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da, Canabah öğretmen kimliğine dikkat buyuruyor. Elhamdülillahi rabbil alamin dil başlıyor Allah'ın kelamı. Rab terbiye etmek demek. Terbiye de tebliği bi şeyin ila kemalehi şey'en fe şey'en. Bir şeyi olgunlaştırmak, bir şeyi hedefe, adım adım taşımanın adıdır terbiye. Ayşe annemiz Sadıyallahu anha rivayet ediyor. Buyuruyorlar ki Eğer Allah Resulü Aleyhisselam İslam'la yeni tanışan insanlara içki içmeyin, kumar oynamayın, zina etmeyin demiş olsa hiçbiri iman etmeyecek. İslam'ı kabul etmeyeceklerdi. Adım adım taşıyacak imandan kemale ulaştıracaksınız. <gülüyor> Öğretmensiniz programınız var. 5 yaşındaki şu yavruyu ben mühendis yapacağım. O noktada kendinizi ayarladınız. Eğer mühendisliğin eğitimini 5 yaşındaki yavruya ilk anda verirseniz bütünüyle onun sistemini çökertmiş olursunuz. Hedefiniz mühendis yapmak. Ama önce ona alfabeyi göstereceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam Medine İslam devletini kurmadan Mekke'de onlara önce Allah'ı sevdiriyor, kainatın sahibini anlatıyor. Medine gelince onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın iki dudakları ne bakıyorlar? Acaba şu dudaklardan kainatın efendisinden bize şimdi hangi ilahi emir gelecek? Bunu bekliyorlar. Sizler de öğretmenisiniz. Çocuklarınızın hamurkarısınız. Onları hayata hazırlayacaksınız. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim'den aldığı bu tedrici adım adım olgunlaştırma yöntemini kavrama mecburiyetimiz var. Ve bütün bunları ötesinde bir de halimizle konuşmak gerekir. Efendimizin nasabına baktığımız zaman en canlı şekilleriyle buna tanık oluyoruz. İmam Karaafi diyor ki لَوْلَمْ تَقُلَّهُ مُعْجِزَتُ اِلَّا اَصْحَابَهُ لَتَفَوْهُ بِاِثْبَلَاتِ مُبُوَّتِهِ Eğer Allah Resulü'nün mucizeleri olmasaydı, yani insanlar susuzluktan kırıldığı bir an, mübarek parmaklarından oluklar gibi suların boşandığıma tanık olmasaydı, Medine'li kalın, oğluna emredip Allah Resulü Aleyhisselam'a minder yapınca kurma kötüünü terk etmiş, o kütüğü Peygamber aleyhisselamın ayrılığına dayanamamış da ashabın gözleri önünde inlemeye başlamıştı. İnmeye, kütüve şahit olmasaydı, mübarek evini kaldırdığı zaman ayini ikiye döndüğüne ashabın ve bütün bir Mekke şahit olmasaydı, sadece ashabına baksaydı, onlardaki öğretmen kimliğinin güzellerinden nasıl Azim bir tesire sahip olduğunu görecek, yine peygamber olduğuna hükmedecektik ya Rasulallah. Hz. Ömer'e bakın, Allah Resulü'nü öldürmeye gelen bir Ömer. Onu gördükten sonra onun yolunda ölmek için canını ortaya koyan bir Ömer. Öğretmen kimliğinizle değiştireceksiniz. Çocuklarımıza söylüyorsunuz belki on defa, belki yüz defa. Tesir etmiyor, neden etmiyor? Sorgulamalı. Nerede hata yapıyoruz? Acaba tedbircilikte? Acaba onlara yaşadıklarımızı söylememe noktasında mı bir hatamız var? Neyi nasıl karşı tarafa iletmeliyiz? Bunu sorgulamalıyız? Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın emaneti olan yavrularınızı karşımıza alın. En güzel öğretmen Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırsanız ve de şunu söylerseniz, Allah Resulü'nü öğretmen olarak hayatına taşırsan, onun model şahsiyet olarak kabul edersen, senin dünyanda yavrum haset olmayacak. Çünkü Peygamber Aleyhisselam La buyuruyor. Senin dünyanda yaşadığın insanların coğrafyasında buz olmayacak. Çünkü Peygamber o en büyük öğretmen buz etmeyin, buyuruyor. Senin yaşadığın dünyada, Gazze'sinde, Keşfirin'de, Çeçen'casında çocukların kanı akmayacak. Çünkü vekûru ibadallâhi luvânâ, o en büyük öğretmen, bütün bir dünya insanına kardeş olmayı telkin ediyor. Allah Resûlü'ne inanan, onu öğretmen kabul eden, yavruların dünyası değişecek. O kadar değişecek ki Abdullah Hikm-i Mübarek Ebu Hanife'nin talebesi İzm-i Cema'a hidayet rivayet ediyor. rivayette diyor hacılarla yola çıkar Belli bir merhale yolu kat ederler Konaklama yeri gelirler. Herkes Yemekle meşgurdur Herkes saati gelir Kervanın içerisinde ölü ne kadar hayvan varsa tavuk vesaire yemek için almışlardır. Onları oturdukları yerin ilerisinde bulunan çöplüğe atarlar. Kervan hareket eder, Abdullah bin Mubarek geriye döner. Fakat ki çöplüğün hemen yakınında bir evden kapının arkasından bakan iki tane kız çocuğu. Koşarak çöpe gelirler. Orada atılan leşleri tavukları alırlar evlerine dönerler. Ayrılır kervandan çölün ortasında, çöpün yanındaki eve gelir, eve gelir, kapıyı tıkladı iki tane kız yavru dışarıya çıkar, sorar, önce söylemek istemezler. Daha sonra derler ki bizim babamız vefat etti. Bakan kimseler yok. Çöpte artıkları alıyor.